Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ahalihi ve sahbihi ecma'in. Ve mentepi abu bi'ikhamu ilahiyyemiddin. Azze ve muhterem, hanım efendiler. Hiç şüphe duymadan kesin olarak biliyoruz ki yaşamımızın, hayatımızın gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu dünyaya imtihan için geldiğimizi yani biliyoruz. İmtihanı kazandığımız takdirde kazanacak şekilde hareket ettiğimiz takdirde Allah'ın sevgili kulu olacağımızı biliyoruz. Allah'a itaat edersek, evlilerini tutar, yasaklarından kaçınırsak, Allah'ın lütfuna ereceğimizi cennetiyle, cemaliyle taktif olacağımızı biliyoruz. Ama tarihe hiç tevettüzsüz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Biz bu sürdü biz bu gariyeyi ilahi, enten, maksuzi ve mutaket, maktubi cümlesiyle ifade ediyoruz. Onu söylüyoruz. Bu sözler Peygamber Efendimizin bir hadisi kutsu geçen cümlelerden alınmıştır. O cümlelerden dönüştürülmüş, öyle söylenmiş bir sözdür. Bizim gayemiz Allahu Teala hazretleridir. Maksudumuz, muradımız, arzumuz odur. Ve biz onun rızası kazanmak istiyoruz. Her şeyde sadece bunu bilsek, sadece buna göre hareket etsek her şey tamam olur, her şey biter. Şimdi bu gayenin elde edilmesi için, bu gayeye ulaşmak için insanın doğru yolda yürümesi lazım. Doğru yolda yürüyen insana hidayet hücre gidiyor deriz. Biz de Allah'tan onun için daima hidayet istiyoruz. Günde en aşağı 40 defa namazların içinde okuduğumuz fatihaları sayarsak ilk dediğim sırat diyoruz. Ya Rabbi. Ve biliyoruz ki Kur'an-ı ayetlerinde in ayetlerinden kederi yaşa buyurulmuş Peygamber Efendimize sarakallar lazım. Ya resulüm, hadiim, Muhammed-i sen istesen de, sen istediğini doğru yola edemezsin, sevgilemezsin, çekemezsin. Allah çekerse çeker, Allah istemezse olmaz hidayet. Ancak Allah'ın istemesiyle konuşulur. Şimdi demek ki Peygamber aleyhi ve Efendimiz istese bile olmayabiliyor. Misal Peygamber Efendimiz kendisini küçükken destekli olan amcası Ebu Talib'e karşı minnektarlık hisleri duyuyordu. Seviyordu onu. Baba gibi kendisine baktı diye. Korudu diye kendisi peygamber olduğu zaman önüne gerildi, güçlükleri karşıladı, yeğenini müdafaa etti diye soruyordu. Onun için onun verha edebikâ zaman yanına yanaştı, dedi ki hayırcığım ne olur ağzından şu kelimeler çıkarırsın Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve nefes şemaat yüzüm olsun, imkanım olsun, ben de o fırsatı bulabileyim dedi. Ama o, o sözü söyleme için olmadı. Demek ki istedi amcasının idarete ermesin ama olmadı. Hani Allah Resulü'nü kırar mı? Haberde edildiğini kırar mı? Kırmaz ama her şahsın kendisinin sorumluluğu var, kendisinin Allah'a karşı sorumluluğu var. Kendisi bir adım atacak, bir jest yapacak, bir hareket yapacak, bir niyet besleyecek, bir arzusu olacak. Kalbinde bir niyeti beliriyorsa o zaman Allah rakip eder ama o başkasının istemesiyle, teyfi istemeden olmaz. Yani diyor, babam diyor sarhoş, ayhoş, Efendim faizi bilmem ne dua edin. Allah hidayet etmez. Olmaz, kendisinden bir istek oluşması lazım, kendisi istemesi lazım. Böyle bir kimseye Allah hidayet etmez. Bu hususta üç tane ayet-i söyleyeceğim size. Evet. Bir, vallahu lâyet bil kavmen Allah kafirlere hidayeti vermiyor. Neden? Hidayet o kadar kıymetli bir şey ki insan hidayeti aldılar. ama cenneti alıyor cennete gidecek. Cennetlik olacak. Hidayet yüzüre oldu mu Allah'ın sevdiği kul olacak, cennete gidecek. E onu kâfirlere vermiyor. Neden? Kendi varlığını kabul etmez. Bildiğini ikrar etmedi. istediği yola gelmedi. istediği olmadı diye kâfirlere uyuk. Vallahu laliyettin kavmen kâfirli. Başka? İkinci ayet-i kerime. Vallahu laliyettin kıyım. Allah fasıklara da hidayet etmez. Yani fıst ne demek? Fasıklık ne demek? Allah'ın emrinden dışarıya çıkmak, yoldan satmak, kaymak demek. Fethesaka al emri rabbi diye ayet-i kerimede şeytan için. Allah'ın emrinden fıst etti. Yani sattı, emrini tutmadı, ayıları gitti demek. Şimdi fasıklara da Allah hidayet vermiyor. Demek ki günah üzerindeyken hidayet vermiyor. Ne olacak? Günahı bırakacak. Günahı bırakması lazım. Aykırı gitmeyi bırakması lazım. Hatasını anlaması lazım. O zaman hidayet edecek. Yoksa iş işmeye devam Allah'ına hidayeti göndersin, hidayet etsin. Haram yemeye devam Allah'ına hidayeti göndersin, hidayet etsin. Böyle olmuyor. Allah kendisi bildiriyor. Biz bilmeyiz nasıl hareket edebileceğini ama ben fasıklara hidayet vermem dediğine göre vermeyeceğini oradan biliyoruz. Kafirlere vermeyeceğini anlıyoruz. Fasıklara da vermeyecek. Muti'kul olması lazım. İbadetinde, itaatinde bir kul olması lazım. Tamam. Bunu da anladık. Demek ki günah işlemeler çalışacağız. Sevaplı işleri yapmaya çalışacağız ki Allah bize hidayet nimetini versin. O büyük mükafatı alabiliriz. Cennetin anahtarını Efendim, ambalajlı, efendim, altınlı, yalnızlı, güzel bir şekilde bize de soğudur gibi. Üçüncü ayet-i nedir? Valla hızâliyetli zalimi. Allah zalimlere de hidayet etmez. Şimdi zalim kimdir? Zalim, bizim ilk aklımıza gelen zalim, başkasına hediye eden insandır. Dikilmiş tepesine, bastırmış kırklağına vuruyor, kırıyor, üzüyor efendim yer alıyor zalim bu işte bak zulüm yapıyor zalim insanlıklara kan kusturuyor bilen diyoruz bu bir çeşit zulüm hemen ilk aklımıza gelen zulüm bu Sırtların boşaklara zulmü Rusların efendim Kafkasya'daki zulmü Hinduların Keçmir'deki zulmü diyoruz neden? eziyet ediyor insani haklarına vermiyor yaşama hakkı tanımıyor efendim mutsuz edecek şeyler yapıyor malını alıyor canını hastediyor yaralıyor, itiyor senara sıkıştırıyor efendim, mülkiyet haklarına tecavüz ediyor i̇şte bunların hepsi birer zulüm bir de İslam'da zulüm insanın kendi kendinden yaptığı şeylere de derler onun için günah çeyen insana Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle zalimun linefsizi kendi kendisine, kendi nefsine zulmetmiş insan derler niye insan günahkar insana, kendi nefsine zulmetmiş insan deniliyor günahı işlediği için ahirette cezasını çekecek, cehenneme girecek yanacak eza çekecek. E, o eza'yı başkası yapmıyor ama kendi kendisini o duruma düşürdüğü için kendisine zalim demiş oluyor. Şimdi buralardan tabi bizim her şeyimizin kaynağı Kur'an Şu bizim bilmediğimiz, okumadığımız manasını takip etmediğimiz torruya koyduğumuz, içlemeli torbada, yatak odasında çiviye astığımız, efendim kütüphaneye koyduğumuz Kur'an-ı Kerim. Her şey orada. Her şeyimizi Allah'ın kelamıdır diye öpüp başınıza koyduğumuz evet. Kur'an-ı Kerimler alıyoruz. Orada almış büyüklerimiz. Bize de öyle öğretmişler. İşin doğrusu da bu. Allah kitabını okunsun, anlaşılsın, uygulansın diye gönderdi. Yoksa torbaya konulsun, cüz tesisine konulsun, duvara asılsın diye gönderdi. Seccadenin kırıl kırıl yenisi diye. Namaz kılınan kılınan evrenin ayak yerleri. Sevdiği yerleri eski bir şey makbul. Tesbih şekile şekile pırıl olmuş mu makbul? Evet. Kur'an-ı Kerim okuna okuna sayfaları kırılmış olanı makbul. Okunduktan sonra kim yapıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize hidayeti zalim olmazsak, farsık olmazsak vereceğini bildiriyor. Kendimize de cümletleyeceğiz başkasına da zürmetmeyeceğiz Allah'ın evrinden de dışarıya çıkmayacağız aykırı gitmeyeceğiz Allah o zaman sevecek e, gaye ne? Allah'ın sevgisini kazanmak Allah'ın rızasını kazanmak şu kainatı yaratan bizi var eden alemleri Rabb'ı bizi yaşatan bizim yaşamamız için çevremizdeki her şeyi bize veren Allah suyu, güneşi, meyveyi ağacı, torunlu efendim Gıdayı bize veren. Hatta koyunları, kuzuları, balıkları, çeşitli hayvanları bize verdiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiren Allah. Ben size verdim korkmayın diyor. Yoksa Allah o, o müsaadeyi verdiğini bildirmeseydi et yiyemezdik. Hiçbir şey yapamazdık, balık tutamazdık, kuş vuramazdık, kavuk eti yiyemezdik. Çünkü ben sizin için yarattım onları, yiyin. اَوَلَا مِيْرَوْا اَنَّا كَرَبْنَا لَهُمْ مِنْا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْ آمَنْ فَلَمْ لَهَا مَا لِكُونَ onlar için yarattık diye bu ayet-i de bildiriliyor. Bizim için. Yani kainatın bütün yarattıkları bizim çevremizde bize faydalı olsunlar diye her şey bizim için yaratılmış, bizim emrimize verilmiş, istifade ettik. Kuyru ve şeref bu veba kesilir bu. Benim için efendim, israf etmeyin, ölçüyü aşmayın diye buyrulmuş şimdi biz bu Allah'ın cezasını kazanmak sevgisini kazanmak gayesini taşımamız lazım eğer böyle bir dayemiz yoksa şimdi buradaki daha önceki bu masaya oturan profesörler, konuşmacılar, ilim adamları hep şeyi anlattılar başka toplumlarda gayesizlik olduğunu amaçsızlık olduğunu ahlak olmadığını boşluk olduğunu Amerikan'ın, Avrupa'nın, Japonya'nın böyle hoşluk içinde çırkındılar. Anlattılar, durdular burada. Belki siz de naklen dinlebiliriz. Şimdi bir tabii biliyoruz da bilmeyenler olabilir diye esasları ortaya koyuyoruz. Esas bu. Yani Allah'ın sevdiği kul olmak o, o hale gelmiyor. Onun için e, işte bu tasavvuf. Bugay'ı elde etmek için e, yapılan çalışmalar tasavvufi çalışmalar. Şimdi toplulukta iki şey var. Bir, insanın Allah'a itaat etmesini engelleyen nefsini ıslah etmek. Biz neden Allah'a itaat etmiyoruz? Hepsimizle uyuyoruz ondan. Sabah namazına kalkamıyoruz işte. Uyku tatlı geliyor. E ne olacak yani? fela edilen uykunun nefsini yenemiyor nefsi uyku istiyor nefsini yenemiyor dallardan kırmızı elmalar sarkıyor almaması lazım veya efendim, turuncu renkli portakallar mandalimadan sarkıyor almaması lazım ama etrafta kimse yok kit yok duvarda yok efendim, çok da güzel yeşil yaprakların arasında alsın mı almasın mı nefsi diyor ki al Canım istiyor diyor. Uzanıp aldığı zaman ne oluyor? Nefsi ona bir şey istediği için kara olan bir şey yaptırmış oluyor. Veya sabahleyin naraza kalkmadığı zaman nefsi ona rahatı için Allah'ın bir emrini yapmamayı göstermiş oluyor. Bütün şeyler böyle. Yani bizim Allah'a idare etmemiz lazım. İdareti elde edelim, cenneti elde edelim diye. Bunu engelleyen en büyük düşman bizim içinizdir. Bizim kendi işimizde şu işte açsak da görsek, görünebilen bir şey olsa da görsek ama elektrik filan gibi görünmeyen bir şey yani bunun içinde elektrik var ama hani açsan da göremez. E, Neslimiz işte bize bu e, itaatsizliği yaptırıyor, itaatsizliği yaptırınca da tasif olunca, zalim olunca da Allah yolu göstermiyor. Ha, o zaman şu nefsi iftah etmek lazım. En büyük düşmanım bu. E, en büyük düşman yoksa o mu şeytan mı? Şeytan bu nefis iftah olursa tesir edemiyor. Yani asıl insanın büyük düşmanı kendisi. Kendi içindeki. Çünkü istiyor bir şeyler. Elma isterim. tutan başlıyor. Şeker isterim. Balon isterim. Nölükoz isterim. Efendim. E, koyunluk isterim. Vesaire. Başlıyor. Veriyoruz veriyoruz, veriyoruz, işte nefsinin isteklerinin yapılması alışıyor istekleri var, istekler de bir tane, iki tane değil, çok Sonsuz. İşte bu isteklerin icabında durdurulabilmesi lazım, durdurulması için de bu nefsin terbiye olması lazım evet, güzel ama, canında çok bir çekiyor ama, alamam çünkü haram evet, uyku tatlı ama, gece de çok geç yattı, yani çok zor kalkacağım ama kalkayım namazına baktığında kalayım yani insanın kendi nefsini yenmesi gerekiyor. İşte tasavuk bu. İnsanın kendi nefsini yenip Allah'ın kendini tutacak hale gelmesi, Allah'ın yasağına kaçacak hale gelmesi. Şeytandan da önemli bu. Şeytan zaten insana doğrudan doğruya boyun durup vurup, zincire bağlayıp sürükleyip götürmüyor. Gel bakalım buraya, yakaladım seni, esir aldım, zincire bağla, ondan sonra sürükle günahlı yere götür. Öyle yapmıyor şeytan. Şeytan teklif ediyor. Şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Buna ne diyoruz? Şeytanın vesvesesi. Vesvas. Şeytan vesvese veren bir mahluk, vesvese veriyor. Kötü şeyleri tatlı gösterip vesvese veriyor, yani teklif ediyor. Yapan nefis. nedir o kötü şeyleri sevdiği zaman, istediği zaman, eğer engelleyemezse insan nefsinin o kötülüğü yapıyor. binaneler şeytan geride kalıyor. En büyük düşmanı insanın nefsidir. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerde buyurmuş ki A'da en azılı düşmanın nefsü kevdeti deneceğim -ne Şu iki canibin arasında, iki omuzun arasındaki şey, e, nefsin ve senin en azılı düşmanın. Ve en büyük savaş insanın nefsini Bulgun olmayan arzularına karşı verdiği savaş. Arzuları çok ve kuvvetli. Bakın bu arzular beş kademede oluyor. Nefsin arzuları. Küçükten belirli yaşa kadar, bülüm çağına kadar yemek içmek, tatlı tuzlu, eşi, efendim. Ben bizim torunu soruyorum ne istiyorsun, sen? Elma tutayım, bakkala getireyim, ne istiyorsun diyorum. Cips diyor, tam bitiyor peki cinsi dedi, son tam bir cinsi diyor İşte şey, yani yeme içme arzusu çocuklarda bu böyle gülüm gelince o zaman misanlanmak, evlenmek arzusu efendim birisini istemek veya istenmek, istemediği zaman üzülür filan bu arzular çok güvenli bunlar insanlar çok günahlar işlettiriyor bu yeme içme de çok günah işlettiriyor insan. haram yetiştiriyor, çaldırtıyor vesaire, bu arzular da çok güvenli Şimdi normal yoldan yemeği al öğrense insan. Normal yollarla da yuva kurmuş olsa ondan sonra şey başlıyor. Yuva kuruldu ya kira var. Giyim kuşam masrafları var. Eee hanımın istekleri var, çocukların ihtiyaçları var. Efendim o zaman işin içine şey geliyor. Efendim, para, mal, mülk isteği geliyor. Bunu herkes seviyor. Yani parayı sevmeyen, malı mülkü sevmeyen insan yok. Bu da kuvvetli bir arzu. Bu da nefsin arzusu. Manım mülküm çok olsun, param kolum çok olsun, ondan da neler yaparım ben diye bu arzular var. E, bu da insanları çok kötülükler yaptırtıyor. Ondan sonra parası kolu olursa e, param var, her şeyim var. Niye yani bir partiye girip de şöyle bir millet dediğim zaman milletvetillerinin itibarı var bilen diğer bu sefer efendim mevki makam hırsı başlıyor insanlarda. bu da çok kuvvetli bir ağırsız bu mevki makamlar için çok kulisler oluyor çok gizli mücadeleler oluyor kaydırmalar oluyor çelmelemeler oluyor karalamalar oluyor kötülemeler oluyor entrikalar oluyor ihtilaller oluyor efendim padişahın oğlu babasına isyan edip babasını tahttan indiriyor ya babacığım, nasıl olur? Babasını tahttan indiriyor, in aşağıya ben bineceğim diyor, ben oturacağım oraya diyor, babasını aşağıya indiriyor. Sonra, yani bu mevki makam sevgisinden sonra da, bir de en büyük olmak, aşkan olmak karısı diye diyor, buna da efendim pudru riyaset deniyor. Bu makam hırsının daha ileri derecesi, yani işte canım sen de bir milletvekilesin, iyi ama Millet ama parti başkanının emrindeyiz. Şimdi bu çok şakacı bir profesör ateşimiz var burada. Kendisi 4-5 partiden milletvekili birliği ortamı desteklik yapılmış. Demiş ki ben böyle milletvekilleri şekilde Emre Basma Tolunba gibi böyle böyle böyle böyle yaptığı için meclise girmem demiş bu meclise. Yani standa başına alma açısını tarzında olduğundan istemem. Yani çözüm geçecek olsa öyle bir meclise girerim ama girmem demiş. Yani millet ama yetmiyor, müdür ama yetmiyor, başkan olmak arzusu geliyor. Böyle gidiyor işte. Bunlar başkan olduğu zaman da Yavuz Sultan Selim şöyle dünya haritasına bakmış, demiş, iki hükümdar için az demiş. Yani bir tane olacak, başka olmayacak yani. Ya o da kıyıda şöyle, o da bir yere gitmesi hayır. İki hükümdar için az demiş, yani koca dünyayı azımsamış. İşte böyle en yüksek olmak istiyor. Bunların hepsi tabii arzu diyoruz bunlara. Arzular, hevesler, şehvatı, mefsaniye diyoruz. Efendim, heva ve heves diyoruz. Yani bunları dedelerimiz bize öğretmiş de biz biliyoruz ama bunu Avrupalı, Amerika'da filan bilmiyor. Nefsi de bilmiyor. Nefis ne demek? Nefis nasıl bir düşman onu bilme, bilmiyor onlar. Evet işte bunları yenmek gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor bu nefsi yenmenin metotlarını uygulamak gerekir. Tabi insan nefsini yense bilge bir insan olsa hazileti bir insan, erdemli bir insan olsa Hindistan'da efendim uzun çalışmalar yaptı 47 gün efendim mezar gibi bir yere yatırıyorlar aç durabiliyor. bak hiç yemen istemiyor hemen yani ipi havaya atıp tırmanabiliyor vesaire filan. E bunları yapsa ne olacak? Birinci ayet kerime, l ayet-i kerime. Kafir Kâfin olduktan sonra ne yaparsa yapsın film Mümin olacak. Mümin olacak Allah'ı bilecek. Demek ki ilk iş Allah'ı bilme. Onun için tasavvufun iki hedefi var diyebiliriz. Bir, Allah'ı bilmek. Bir de Allah kendisini sevsin diye nefsini israr etmek. İki şeyi var. Yani Allah'ı bilmeden Allah şafiri hidayet etmiyor. Dünyada bir, bir yerinde insan var. Efendim hiç kıymeti yok. Çök gibi. Efendim toz. Bunlar gibi kıymetsiz. Allah'ı bilecek. Efendim bir de nefsini yenip Allah'a güzel kulu gelecek. Bu iki işi Yakma çalışması tasavvufu. Tabii bunlar İslam'ın içinde. Yani İslam'ın dışında oldu mu? Olmuyor. İslam'ın dışında efendim ter meditasyon yapıyorlar. Amerikalılar merak ediyor. Efendim Hindistan'dan guru getiriyor. Efendim, hey fakiri getiriyor. Onun etrafında toplanıyorlar. Allah Allah. Ne söylüyor? Bak sen bilmem ne kadar onları tatil etmez. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Yani biraz Hani atletleri, cümlelik yapan insanların bir takım çalışmalarla ipte, havada, paralelde, ben tramplende, bilmem nerede bir şeyler yapması gibi bir şey. Hani bir yıplıyor tramplende, ondan sonra üç defa geliyor, beş defa durdu yapıyor, bilmem ne yapıyor, Gene tepesi üstü suyun içine giriyor. Aa ne olacak? İşte bir final elde etmiş oluyor. O gurulardan, mesela, sen bilgiler de öyle. Biz İsveç'e gittik, İsveç'te çarşıda gezerken dört sene önce bir zil sesi, böyle bir melodi, bir e, ahemli şey e, müzik e, sarıması Baktık, Çarşının ortasında tabur haline gelmiş beyler, hanımlar. Çocuklar sıralanmışlar. Buradan duvara kadar böyle bir üçlü dörtlü bir sıra halinde. Ellerinde ziller. Hint kıyafetlerini giymişler. Saçlarını tıraş etmiş. Başları kabak. yani bir yerinde böyle e, bir tutan şey bırakmışlar. Saç bırakmışlar. Çar Çarşının orasına gidiyorlar. Orasına gidiyorlar, Ellerinde zillerle böyle şey yaparak. Kim bunlar? Bunlar ifeşi. Yani aslında Hristiyan olan bir topluluk. Ama Hristiyanlıktan tatmin olmamış Hintlilerin Kirişna dinine girmişler. Kirişna dini diye bir dine girmişler. İşte onun reklamı olarak orada gidiyor. Arayış içinde yani bir şeyler yapıyor. Şimdi bunların hiçbirisinin Allah indinde kıymeti yok. Allah'ın varlığını birliğini kabul edecek. Öyle aya güneşe taparak Öküz'e taparak, simsağa taparak, eski Mısırlıların öyle çeşitli putları var. Eski Yunanlıların şarap tanrısı bile var. Şarap tanrısı, bakül, efendim, harp tanrısı, bilmem ne, efendim vesaire vesaire, hepsi şey uydurman, kendi akımlarından çıkışı, onlarla olmuyor. İmanı, İslamı iyi bilecek, Kur'anı iyi bilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iyi anlayacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i belleyecek O bilgiler tamam. Bilgi tamam. Bilgi yetmiyor. Bilgisini uygulayacak. Bir insan efendim, yalan söylemenin kötü olduğunu bilse, yalan söylese olmaz. Bildiğini uygulamadı. Hıssızlık yapmanın kanuna aykırı olduğunu bilse, günah olduğunu bilse, hıssızlık yapsa olmaz. Bilmek yetmiyor. Bildiğini tatlılıklar, uygulaması lazım. Bilecek bilgi Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften geliyor. İlahi bilgi. Allah'ın bizden istediği e, nelerdir, yasakladıkları nelerdir, biz nasıl insan olmalıyız, hayatı nasıl geçirmeliyiz, Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i öğreneceğiz. O halde tasavvufun iki büyük kaynağı var. Yani siz tasavvuf öğrenmek istediğiniz zaman Tabi bir konferansa tasavvuf az öğrenilir Birazcık bir tarafı öğrenilir ama Ancak önemli şeyleri söyleyebiliriz biz Biz Kur'an-ı Kerim Gayran Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız anla, anla, anlamaya çalışacaksınız İyi anlatanlardan anlatmasını rica edeceksiniz Başka konuşmaları bir tarafa bırakalım kardeşim şu Allah'ın kelamını anlamaya çalışalım diyeceksiniz Gazetelerle vaktimiz geçiyor Televizyonlarla vaktimiz geçiyor, sohbetlerle vaktimiz geçiyor, efendim, e, günlerle vaktimiz geçiyor, hasta börek çörek yapıp yemekle vaktimiz geçiyor. Allah ne diyor? Yani onu iyice öğrenmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim. de Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri. İki kaynağı bu. Bunların dışında tasavvufun bir kaynağı varsa, tasavvuf bir havuz gibiyse, buraya sular, ki Kur'an-ı Kerim'den geliyor, güldür güldür, tertemiz, pırıl pırıl, bir de Peygamber Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden geliyor. O da Allah'ın selamı. O da, Allah Peygamber Efendimiz'i öğretmiş, böyle söyle demiş, o da Allah'tan. Hadis-i Efendim kaynağı Allah, Kur'an-ı Kerim'inde indiren, Resulüne bildiren Allah. Bu iki kaynaktan, bu mübarek havuza, bu maneviyat havuzuna pırınk gibi sular gelirken başka kaynaklardan başka sular gelirse pislenir mikroplanlık. Bunlar temiz öğeler işi karıştır. Efendim şamanizmden etkilenmiş. Efendim Hinduizmden etkilenmiş. Hristiyanlıktan etkilenmiş veyahut Yahudilikten efendim neoplatonizm, Platonizmden etkilenmiş. İşte o havuda pis karışmaya başladı. İş o zaman su pislermaya başladı. Bundan başka hiçbir yerden havuda su kaçırtmamaya dikkat etmek lazım. Aman bu havuz çok büyüğün diye etrafını iyi tutmak lazım. Çocuk çocuk elini sokmasın, oynamasın. Bu tertemiz bir şey diye. Efendim Kur'an-ı Kerim ve hadis şey Şerif. Tasavvufun iki kaynağı budur. Onun için bu Bunları öğrenme, onları anlama anlatan çalışacağız. Peki, yani bunları öğrendiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Siz biraz okumuş bir kimse olarak bunları bize söyleyemez misiniz derseniz, mesela tabi söyleriz. Mesela en mühim işlerden birisi takvadır. Kur'an-ı Kerim bize öğrettiği tasavvufun en mühim konularından birisi takvadır. Takva ne demek? Müttekri kul olmak ne demek? Takva ehl olmak ne demek? Takva ehl kul olmak demek sakınarak, çekinerek, düşünerek, taşınarak güzel iş yapmak duygusuna sahip olmak demek. Yani gelişi güzel yaşayarak hiç düşünmeden, hiç çalışmadan, hiç efendim ilgilenmeden gelişi güzel yaşamak değil aman aman Allah beni sevsin aman Allah'ın gazabına uğramayayım aman Allah'ın sevmediği bir duruma düşmeyeyim diye korkmak lazım bu korku olmayınca bu takva duygusu olmayınca insan o zaman işte evlenceli vaktini geçiriyor gazetle vaktini geçiriyor günahla vaktini geçiriyor en mühim duygulardan birisi takva duygusu Sakın Allah'tan korkacak Allah'ın sevgisini kaybeder cenneti kaybederim, Allah'ın gazalına uğrarım, ne düşerim diye korkacak bir insan. Mesela Kur'an-ı Kerim'de en çok öğretilen, efendim, tavsiye edilen sizin de pek çok ayetlerde duyduğunuz bir husus takva. Bu da işte tasavvufun en büyük konusudur. Hatta tasavvufa kısaca deniliyor ki takva yoludur. Tasavvuf ne yoludur? Takva yoludur. O yolda yürürsen işte en iyi mutasavvuf olursun. En iyi mutasavvuflar kimlerdir? En takvalı insanlardır. Onun için takvayı öğrenmek ve takvayı uygulamak lazım. Yani düşüneceksiniz daima korkacaksınız daima korkacaksınız Allah'a. Acaba Allah sevmez mi? Acaba bu sözü söyleyince Rabbim bana darılır mı? Acaba Allah bana azat eder mi diye devamlı böyle bir korku üzere olacaksınız. Ala hazerin deniliyor. Yani korku üzere. İhtiyatlı ezbirli, dikkatli, yani titiz ve itinalı düşman olmak demek. İnne vâ yata kat vallillâhu minel müttakîm buyuruyor ayet İbadetlerin kabul olmasının sebebi de takvadır. Sen namazı takva ile kılarsan kabul olur. Sen zekatı takva ile sadakayı takva ile verirsen kabul olur. Hazreti Adem'in iki oğlu varmış. İkisi de kurban kesmiş. Takar veva vâ İkisi kurban kesmişler. Birisinden kabul olmuş, birisinden kabul olmamış. İki evlat, ikisi kurban kesmişler, efendim birisinden kabul olmuş, birisinden kabul olmamış. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ Allah ancak takvalı kullarınkini kabul eder etekizlik de kabul etmez. Ark niyeti varsa, takvalı değilse, kalbi karışıksa, bozuksa, efendim niyetinde eksiklik kusur varsa efendim kabul etmez. İşte onun için tasavvufa bir bakımda diyorlar ki takva yoludur. Tasavvuf takva yoludur. Böyle sakınarak, günahlara düşmemeye dikkat ederek, sevaplı işleri iknal etmemeye, kaçırmamağa dikkat ederek yaşamak yoludur diyorlar. Bunu öğreneceğiz. Başka? İhlas. İhlas. İhlas ne demek? İnsanın kalbinin tertemiz olması, niyetinin pırıl pırıl güzel olması demek. Bir insanın niyeti kötü ise, art niyeti varsa, başka maksadı varsa, o başka maksadını yerine getirmek için entrika çeviriyor da, o arada güzel bir şey yapıyorsa, acaba Allah o güzel şeyde o arada bir sevap verir mi? Vermez. Neden? Allah, ihlaslı insanın ibadetini kabul ediyor. İbadeti veya bir işi yapmakta ihlası yoksa kabul etmiyor. O halde kalbimizi ihlası yapacağız, tertemiz yapacağız. Kalbimizde art niyet varsa, kötü maksatlar varsa olmaz. Onun için e, deniliyor ki insanın kalbini temizlemesi lazım. Tabi bu kalbin temizlenmesi, böyle içeriye hortumu sokup da şarıl şarıl şarıl, şarıl Suyla efendim, yıkamakla olacak bir şey değil. Zaten oraya hortum efendim içini istediğin kadar deterjanla bir şeyle yıkasam bile olmaz. Yani kalp şey zaten bu yürek dediğimiz et parçası değil ki, kalp şey gönlü temiz olacak Bunu neresine hortumu sokacağım, neresini temizleyeceğim? Gönlünün temiz olması ne demek insanın? Tertemiz duyguları var, kötü duygular yok herkese karşı iyi niyet testliyor işte kalbi o zaman temiz içinde kötülük yok başkasına kalmış şimdi buna ihlas diyoruz bu lazım tasavvuf onun için tasavvuf büyükleri tabi bir insanı eline alıyor terbiye edecek bu benim talebem bu benim müridim bu benim evladım diye bir insanı ele alıyor, onu bir eğitimden geçiriyor. Bu eğitime ne diyoruz? Tasavvufi eğitim diyoruz. Çünkü her şeyin bir eğitimi var. Mesela efendim, usta çırağını yetiştirir, yanına alır. Evladım çekici şöyle tut, bak öyle vurma, öyle yaparsan kırarsın, öyle yaparsan çivi yanılır. Şöyle tut, bak şöyle yap, bilmem ne demek. Her mesleğin ustası çırağına böyle bir usulde şeyi öğretir. O mesleğin muntazam yapılmasını öğretir. Tabi, e, hoca efendi, mürşid efendi, şeyh efendi, müridi terbiyecek. Mürid ne demek? İstekli insan demek. İstiyor. Neyi istiyor? Ben Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorum diyor. Tamam. Ben seni Allah'ın sevgili bir kulu yapma yoluna sana Allah'ın sevgili kulu olmayı öğreteyim diyor şeyh efendi onu. Alıyor ele. Şimdi onu ele aldığı zaman, onun içindeki kusurlar nedir bildiğinden, ilk önce onun nefsini terbiye etmeye çalışıyor. Nefsini yenmesini öğretmeye çalışıyor. Kendi kendisini yenecek. Kendi arzusu. Çünkü bu dışarıdan olmaz. Ne kadar ister? Mesela anne baba çocuğun iyi yetiştirmek istediği zaman dövüyor. Namaza kal. Namazı kıl. okula git. Bilmem ne yap. Dersine çalış. E Dövmek de olmuyor. Biraz büyüdüğü bir çocuk çocuk karşı gelmeye başlıyor. Evden kaçıyor. Dövmek olmuyor. İnsanın kendi işimler olacak. Tabi onun onun metotları var. Yani istekli olan, müridin istek, e, arzu edilen noktaya istenilen noktaya gitmesi için de eğitim geçirmesi lazım. Burada tasavvufta, tarikatta efendim, tarikatın eğitimi, tasavvufun eğitimi diyoruz. Şimdi millet tasavvuf deyince bir ürküyor. Oradan çok ürtmüyor. Çünkü tasavvuf büyüklerinin hakikaten büyük insanlar olduğunu kültür tarihinden okumuş. Mevlana'da mutasavvuf. Ha, o zaman, eh, fena değil galiba tasavvuf. Menü söyle de mutasavvuf falan. Ama tarikat deyince, sanki tasavvuf tarikattan ayrı bir şeymiş gibi. Tarikat mı? Tarikatçı mı? Allah'a sormak. Tamam orada yattım. Hadi bakalım. Kaçıyor. Görünmüyor ortalıklar. Halbuki Mevlana'da tarikatçı. Müslümanlarda tarikatçı, Eşref oldu Romide tarikatçı, Hacı Bayramu medide tarikatçı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de tarikatçı. Tarikat ne demek? Yok. Tarikat ne demek yok. Tarik ne demek? Yok. Hiç gidenler bilir. Ömer bilir, ötekesinden böyle açılıp geçeceğim demekse bir zaman tarik tarik tarik diyor. Yol ver, yol ver. Geçeceğim demek. Istedir. Tarikat yol demek. Yani ne yolu? İnsanın nefsini terbiye etmesinin yolu insanın Allah'ın sevgili kulu olmasının yolu demek. Ne var bunda? Metot demek yani. Sen tasavuk'u istiyorsun, hava tarikatı istemiyorsun. Yani gayeyi istiyorsun, yolu, gayeye götüren yolu istemiyorsun. Efendim, işi beğeniyorsun, metodu kabul etmiyorsun. Olmaz. Yani bir metotla, böyle veya böyle bir metot yapacaksın. Tarikatlar çöktür. Es turku ilallah. Allah'a giden yollar kulların sayısınca değil mahlukatın sayısınca değil mahlukatın nefesleri sayısınca hani bir insan çok nefes alıp veriyor ya hayatı boyunca çoktur Allah'a götüren yollar çoktur işin asıl garip tarafı yollar o kadar çokken Allah'a bulamamaktır en tarafı o işi Allah'a giden bütün yollar Allah'a gidiyor da kul Allah'a gidemiyorsa o zaman çöküyorsun neden? kaçıyor yoldan kaçıyor Yola girmiyor, yolu istemiyor. E, yola girmeyen adama ne derler? Adam olmuyor, yola girmiyor derler. Şunu biliyoruz Türkçemizde. Bu metodu uygulacak. Nasıl bir metot bu? Adamına göre değişen mürit ile müşşit arasındaki efendim müridin kabiliyetine göre olan bir eğitim. Şunu şöyle yap, bunu böyle yapma. Şimdi birisi bana sordu. Efendim görevinden istifa edeyim de. Krenca Fatih'den azayip olayım. Olma dedim. Olma dedim. Düşündüm, taşındım, sebepleri var. Olma dedim. Sevdiğimden olma dedim. Şimdi o bana darıldı Şimdi o bana dar E ne diye sordun o da? Ne diye miymiş Yani ne diye miymiş Ne diye sordun? Daha adam hiç sormasaydım, kendi işini kendin yapsaydın, aramızda böyle kalsaydın. Ama böylesi daha iyi. Çünkü... Bu işin zaten sahteliğe tahammülü yoktur. Ya samimi olacak? İmtihan Samimi olmazsa, samimi olmadığı zaman da sonuç olmaz. O bakımdan e, bunun metodunu uygulamak lazım. Metotlarından birisi zikirdir. Neden zikir bir metot oluyor? O da Kur'an'dan çıktığı için. Vaktimiz doldu da uzatmak istemiyorum. Aşağıda da ders alacaklar var. Siz de aşağıya gideceksiniz. Ders almak isteyenlere beraber bir ders almak edeceğiz. Şimdi bakın bir metodunu nereden çıktığını söyleyelim de tasavvufun işi, maliyeti anlaşılsın. Tasavvufta müridin gayeye ulaşması için yapması gereken işlerden birisi zikirdir. Elle tespih alacak, zikri yapacak. Neden? Çünkü allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de zikri çok yerde emretmiş. Zikir kelimesi iki yüz küsur yerde geçiyor. Efendim, seksen küsur yerde emrediliyor. Tam ben lise çıkartacağım, kendim sayacağım ama saymadım. Çok emrediliyor. E Allah'ın emrini tutmayacak mıyız? Allah zikredin diyor, zikredeceğiz. O rakımdan tabi bir şey var. Zikri yapmak mecburiyeti var. Namaz kılın dediği için namazları kılıyoruz, oruç tutun dediği için oruçları tutuyoruz, hacca gidin dediği için nice zahmetlerle masraflarla hacca gidiyoruz, ezdikir dediği zaman da ezdikir edeceğiz. Allah ezdirdiğini diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bakın o tip kürtçe olmadı, halde anlayacaksınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ya İyilerizler, yüzlük yurulaha ezdikten sefiran. Ey iman edenler, Allah'a çok sevdili. Uzun çok sevdilirsiniz. Çaresi yok. Fazkir işlerinde dükreten ve asıla sabah akşam Allah'ın adını zikre. Ne ne ne emrediyor Allah? Tabi Allah'ın niye diye sorulmaz Allah'a. Çünkü nasıl nasıl öyle yapar ama sebebi anlamak için sorulur? Neden acaba Allah emrediyor? Fazkiru ni ezkökün fazkirini ve tekrar. Siz beni zikrederseniz, ben de sizi severim, ben de diyor Allah. Ben Allah diyeceğim, Allah da beni zikredecek. Şerefin büyüklüğüne bakın, işin güzelliğine bakın. Şimdi, böyle olunca, böyle yapa yapa, kulun gönlünde hassa, kirler, efendim, gidiyor zikir çünkü اَلَا رِزِكْرِ katma قَتْفَا اِنْ Kalbin içindeki o kötü duyguları atıyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş temizliyor. İnsanın gönlü, kalbi korum korum bir kalp oluyor. O zaman efendim Allah'ın sevgisine doğru gidiyor insan. Allah'ın sevdiği bir kul oluyor. Allah'ın sevgisi içinde deliriyor. Yunus Emre'nin şiirlerini okuyun baştan açan. Hep muhabbetullah'tır, aşkullah'tır. Mevlana Hazretleri'nin Hoca Divanını okuyun. Binlerce belli ki hepsi aşkullah, muhabbetullah'tır. İşte o muhabbetullah olsun diye Hani nasıl Tulumba'da elba basma var böyle böyle yaptıkça Tangur tüngur, çangur tüngur, çangur tüngur, çangur tüngur, çangur hoş ha su geldi yani ilk başta tüngür tüngür oluyor ee, şey boş daha Tulumba'nın borusu boş ee, çekiyorsunuz çekiyorsunuz Tangur tüngur, tangur tüngur bir metal sesleri geliyor ondan sonra kovaya su şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl akma ağaçı sevmiyorsunuz tamam Tulumba suyu çekti diye işte Öyle olduğu için insanda Allah sevgisi meydana geldiğinde Allah'ın da insanları sevmesi Allah'a karşı insanın duygularıyla ilgili olduğunda bu iş yapılıyor. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu diye merak edersen ölçü Sen kalbinden Allah'a nasıl bağlısın? Allah'ını ne kadar seviyorsun, işte ölçü o. Yani senin Allah'ın karşı bağladığın sevgin, Allah'ın seni o kadar sevdiğini gösteriyor, çok daha fazla ama O'na bağlı, insanın içindeki duygulara bağlı. İşte o duygular meydana gelsin diye, kalbin nurlansın diye zikir emrediliyor. Tarikatın, tasavvufun başka işleri emrediliyor da, kişi sonunda nefsini yenen bir insan haline geliyor, Nefsine hakim olan, kızmayan, nefsinin haram olan isteklerini yapmayan, helal olan işleri, emirleri de yapma diye engel olmasına aldırmayan, şekil önüden diyen Efendim nefsine hâkim olan, nefsini yola getiren insan sanalde getiriyor. ve o zaman öyle olunca Allah'a itaat oluyor. Efendim, isyan olmuyor. Allah hidayet veriyor, cennetin anahtarını veriyor, sevgili kulu oluyor, cennete gidiyor. Yani işin aslı mekanizması, esası, kötü bu. Şimdi tasavvuf deyince, çok söylenen söyleyen insanlar çıkmıştır, çok kitaplar yazılmıştır, çok böyle şaşalı, gösterişli, efendim, edalı, özentili, mübalaalı şeyler olmuştur. İşin edebiyatı başka, işin özü, aslı, temeli, ana noktası, ana yolu budur işte. Böyle olduğu zaman allah Teala Hazretlerinin sevdiği kul olur. Sevdiği kul olunca ne olur? O zaman her şey oluyor. Ben bir kulumu sevdim mi? Gören yüzü olurum, işiten kulağı olurum, söyleyen dili olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum diyor. Yani her türlü olağanüstülükler kendisinde oluyor. Bir de ahirette cennetlik oluyor. Bu bina mühim değil. Ahirette ebedi saadeti kazanıyor, kazanıyor, cennetlik oluyor. Hade tasavvur tekrar özetlemek girse, cennet yoludur. Takva yoludur. Kur'an-ı Kerim yoludur. Peygamber Efendimizin sünnet-i yoludur. Ama lafı değil. lafa kal derler hali, yani uygulaması. Kal değildir, haldir. Lafı herkes bilir, söyler. Herkes böyle çıkar buraya, konuşur. Hatta bir Alman müsteşfifi getirseniz, Anne Meryem, Şime. Geçenlerde mükeffat edildiler. Getirin, Mevla'nın falan çok okumuş, bilir, anladın. Yükmez. Söz mühim değil, uygulaması mühim, hali mühim. Halinin güzel olması mühimdir. Onun da ihlaslı olması mühimdir. Bilecek, bildiğini uygulayacak, uygulamasını ihlasla yapacak, o zaman Allah'ın sevdiği bir kul olacak muhtemem anne efendiler. Buna göre hareket edin. Bu nasihatler hatırda kalabilecek nasihatlerdir. Kur'an'a sarılmak, Hadis-i Şerif'e sarılmak, takva yolunda yürümek, ihlaslı olmak, Efendim, fikirlerinizi yapmak. Ters almak isteyenler aşağıya insinler. Efendim, orada başka beyler de bekliyor. Efendim e, Beraberce bir defada Ders tarifi yapalım Namazda yatsın Ondan sonra gelecek Evet bunları cevaplandıracak Zamanımız yok Zamanımız olmadığı için Altıda aşağıda ders tarifi yapacağız dediğimiz için 13 dakika geçtiğinde Kusurumuza bakmayın biraz daha bir zamana geldi ama e, ben açık oturumu da takip etmek istediğimden bu vakti aldım bunları e, kendim ayrıcılı okurum şey yapar İnşallah e, sizlerle ayrıca ilgilenmek ister teselam alaikum aleykum vallahi